Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu ve nesta'inuhu Ve la ve abduhu ve Ya ve muslimun. Ya ayih nasu taku İnsa istiqal hadis kelamı Allah ve hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi sallam ve işlerle umur <gülüyor> muhdestatı ha ve külle muhdestetin bidâ ve külle bidâtın darâle ve külle darâyetin finnâr kardeşler hoş geldiniz bugün tevhid dersimizin üçüncüsünü yapacağız inşallah üçüncü ders ikinci konu çünkü ilk dersimiz giriş bağlamından bir e, kitabın tanıtımı konu, dersimizin konusu ve teferruatlarına girmeden ana başkalarını anlatmıştık. Bu ders e, konu olarak ikinci konumuz. Ders olarak üçüncü ders ancak konu olarak ikinci konumuz. Dersimizin konusu kitabımızdaki takip ettiğimiz sıraya göre tevhidin fazileti üstünlüğü ve tevhid ehlinin tevhidden dolayı silinen günahları açıklanması. Musannif Rahim bu başlığı attıktan sonra bunu izah sadedinde e, tahtada da görüyorsunuz. Bir ayet akabinde iki tane hadis zikretmiş. Arada iki hadisin arasında bir tane de üçüncü hadis var. Ancak o hadis zayıf olduğu için onu oraya almadık. Kitapta var. E, Musannif Rahim o hadisin zayıflığını bilememiş. Kendisi çünkü hadisin sahihinin zayıfını ayırt edebilecek bir e, hadis ilmine sahip değil. Hadisi biliyor ancak hadisin sahihinin zayıfını ayırt edecek bir e, ilme sahip değil. O ayrı bir ilimdir çünkü. Bu işin e, bilenleri, bu işin alimleri, hadis ilminin alimleri onun zayıf olduğunu zikretmiş. Biz de menhecimiz gereği yalnızca sahih hadisleri alma ve onlarla amel etme menhecimizden. E, zayıf hadislerle amel etme ve anhecimizden yani dolayı. Onu buraya zikretmedik. Ancak kitap elinizde varsa veya bundan sonra temin edecek olursanız, yeri gelince de kısaca değineceğim. Ebu Said Hudriye radiyallahu anh'tan gelen bir hadis. Bu hadis zayıf. Onunla ameliyat etmeyeceğimiz için onu buraya yazmadık ve inşallah da e, açıklama sedefinde ona değinmeyeceğiz. Sadece üstünü körü geçeceğiz. Bu başlık için, bu başlığın açılımı için Allah Azze ve Celle'den en Am suresi 82. ayet almış Musannifimiz. Orada buyurur ki Allah Azze ve Celle İman edenler ve imanlarına bir zulüm katmayanlar var ya işte güvenlik, eminlik, emin olma onlar içindir ve onlar hidayet üzere olanlardır. Hidayeti bulmuş olanlardır. Doğru yolu bulmuş olanlardır. Dost doğru yolu bulmuş olanlardır. Bu ayetin tefsirinde i̇ml Kesir Rahim'e Allah der ki işte onlar bir olan Allah'a ibadeti halis yaparlar. Muhlis olarak. Allah'a ihlasla sadece Allah'a ibadet ederler ve ona hiçbir şey ortak koşmazlar. İşte kıyamet günü eminlik onlar içindir. Doğru yol üzere bulma hem dünya hem ahirette onlar içindir. Bu ayetin nuzul sebebi ve bu ayetin anlamı cihetinden bir hadis zikredilmekte bize. Biz e, mahallemizdeki derslerde Bukhari Sahih Bukhari okurken buna değinmiştik. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen Bukhari ve Müslüm hadisinde şöyle bize anlatılmakta. Bu ayet Enam suresi 82. ayet indiği zaman bu sahabeye zor geldi. Ağır geldi. Ve dediler ki Ya Resulullah, biz hangimiz hangimiz imanımıza zulüm katmayız ki zulüm katmayanlar için hidayetle doğru yol eminlik var. Zulüm katanlar için Yok biz nasıl yapacağız bu iş bize ağır geldi deyince Aleyhisselam sizin anladığınız gibi bildiğiniz gibi değil o ayet dedi. O ayetteki zulüm şirktir dedi. Siz Salih kul Dokman Aleyhisselam'ın oğluna hitabını bilmiyor musunuz okumuyor musunuz Dokman suresinde? Ne demişti oğluna? Ya oğulcuğum Allah'a ortak koşma. Şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür. Bu ayetteki en büyük zulüm şirktir. İşte bu zulmü imanınıza katmazsanız eminlik güvende olma sizin içindir. Hidayet üzere olma sizin içindir. Yani bu müjdeye mazhar olmak için emin güvende olan kişiler olmak için imanınıza zulüm katmayacaksınız. Ve dünyada da ahirette de hidayet üzere, dost zor üzere olmak istiyorsanız zulüm katmayacaksınız imanınıza. Oradaki zulüm şirktir. Yani zulümlerin en büyüğüdür. En azamette olan zulümdür. O zaman o şirktir diye sahabesini açıklar ki sahabe bunun üzerine rahatlar. Bunun üzerine rahatlar, genişler. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün aleyhissalatü vesselam'a hitaben der ki Ya Resulullah, bizim hangimiz amellerine kötülük katmaz? Hangimiz kötü amel işlemez? O zaman biz ne yapacağız? Kuvvetle muhtemel bu ayetin e, içeriğiyle ilgili bir soru sordu. O zaman diğer kaside de "Ey Avdekir, sen yorulmaz mısın? Sana bir yorgunluk ulaşmaz? Mı? Sen üzülmez misin? Herhangi bir şey seni üzmez mi? Sana bir şiddet sıkıntı geçim darlığı ulaşmaz mı? Bunları yaşamaz mısın? Evet, milakisi yaşarım. İşte onların karşılığı da olacak. Yani o sıkıntıların karşılığı da karşılık göreceksiniz. Dünyada çekilen o sıkıntılar, başka hadislerden anladığımız kadarla, kişinin eline de batan bir diken, bir tasa, kaygı, üzüntü, hoşnutsuzluk onu üzecek herhangi bir şey. Büyük küçük. Büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre onun günahlarına kefayet olacaktır der Aysa Değil mi? Birçok. Onunla ilgili bir çok mütevati derecesine varmış. <gülüyor> Birçok hadis vardır. Ebu Bekir da onun bir kısmını söyler. Peki bizim ayette okuduğumuz kısma dönelim tekrar. Herhangi bir imanına herhangi bir zulüm katmayanlar eşittir. İmanına herhangi bir şirk katmayanlar için emin olma ve doğru yol üzeri olma mevcuttur. Peki o zaman burada asıl anahtar kelime şirk. Şirk nedir? Şirk biliyorsunuz ortaklıktır. Ortak koşma. Herhangi birisine, herhangi bir usta ortak olmadır. Herhangi birisine, herhangi bir şeyi ortak yapmadır. Benzer, eş yapmadır. Şirk, şirket var ya Türkçemizde şirket, bu şirket şirkten türenmez. Şirket nedir? Ortaklıktır deyip, tek başına birisinin şirketi olmaz. Onun küçük veya büyük kişiye sahip ortakları vardır. İşte buna şirket denir. Bir kişinin işlettiği bakkala markete şirketlenmez birkaç kişi olacak ki ona şirk ettik Bunun gibi o kökten türenin. Şirkin üç çeşidi vardır. Bir, imanda ve ibadette Allah'a şirk ki bu en büyük olandır. Şirkin en büyük kısmıdır. iki kulların başka kullara yaptığı zulümdür. Eziyettir, ezadır, cefadır. Üçüncüsü de kulun kendisine yaptığı zulümler. Yani kişi Allah'a eş koşarsa karşı hareketler, Allah muhafaza etsin büyük şirkin büyük kısmını işlemiş olur. Bir başka kula haksızlık yaparsa, zulüm iftira atarsa, gıybetini yaparsa, dedikodusunu yaparsa, malını gasp ederse, canına, malına, ırzına kast ederse, bu şirkin ikinci kısmı olur, kulun kula zulmü cihet Üçüncüsü ise kulun kendi nefsine yaptığı zulümlerdir. Kendisine karşı yapması gereken sorumluluğu, kendi canına karşı yapması, bedenine karşı yapması gereken sorumluluğu ihmal etmestir. Bu da şirkin üçüncü kısmıdır ki, lafızlardan anladığınız üzere ilk kısım sadece büyük şirk. Kişiyi dinlen çıkartan şirk diye isimlendir. Kişinin başkasına yaptığı zulüm de, Kişinin kendisine yaptığı zulümde küçük şirk diye isimlendirilir. Geçen hafta bir kısmı görmüştük biz. Şirkin ve küfrün büyüğü ve küçüğü vardır. Aynı zamanda fıskın. Büyüğü ve küçüğü vardır. Büyük olanlar kişiyedinden çıkartır. Küçük olanları kişiden çıkartmaz. Ancak en küçük şirk bile, en küçük fısk bile, en küçük küfür bile büyük günah kısmına girebilir. Bu sebeple bunu biz küçümsemeyeceğiz. Küçük görmüyoruz. Ancak gerek kendimizin gerekse insanların e, konumlarını belirleyip onlarla muamelatımızı ilişkimizi devam ettirme sade bunu bilmemiz lazım. Yoksa e, büyük şirk çıkartıyormuş. O zaman küçük şirk işleyebiliriz diye bir kapaşmıyoruz. Her kim bu saydığımız üç zulümden Allah'a eş koşma veya başkasına kullara zulmetme veya kendi nefsine zulmetme cihetinden bu üç şirkten beri olursa salim yaparsa niyet ve amellerini o zaman işte bu ayette gelen tam hidayet üzere olma tam e, eminlik üzere olma halini hak etmiş demektir bakın şimdi ayet biraz şey yaptı genişledi menheş işte. ayetin içinden anlaşılan hadiste anlaşılan kısım biraz e, flulaştı Hadiste ne diyordu? İmanına şirk katmayanlar. Allah'a hamdü senalar olsun ki biz bildiğimiz hal üzere imanlarımıza şu an şirk katmadık. Ama hangisini? Bildiğimiz halıyla sadece şirkin birinci kısmını katmıyoruz. İkincisi, üçüncüsü işte bunlar da katmıyorsak eğer o zaman ayette geldiği üzere emin olan güven üzere olan kişiler olmayı hak ettik. Ve dünyada da ahirette de hidayet üzere, dostlar yol üzere olma iyi hak ettik. Buna müstahakız. İzah edilirken bu böyle izah edilir. Her kim şirkin bu üç kısmından uzak durursa, salim olursa o zaman ancak e, bu ayette ve onun tefsiri sadedinde hadiste gelen müjdeyi hak eden kullardan olur. Yoksa mutlak manada işşir koşma Allah Azze ve Celle ye her türlü isyanı yap. Büyük günahların hepsini işle. Küçük günahların hepsini işle. Zulmet karşındakine. Eşine zulmet. Kendine zulmet. İşşir koşmadım, hadi cennete. Böyle anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Şimdi inşallah bundan sonraki hadisin izahını daha genişleyeneceğiz. Kısaca değinelim şefaatle cehennemden çıkan iman ehli var. Değil mi? Şefaatle cehennemden çıkan iman ehli var. Ve bir dünya. Peki onlar nasıl çıkacak o zaman durumda? anlaşıl değil mi? Şimdi sadece şirk koşmuyorlar. İstediği kadar günah işlesin. Cennete girecektir. Cehennemden uzak olacaktır. Cehenneme hiç girmeyecektir diye anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Bu şirkin üç kısmını yani Allah'a şoşma, kullara zulmetme, kendi nefsine zulmetme. Bu üç ciheti hayatından tamamen çıkartan kişiler için eminlik vardır. Hidayet-i Diğerleri için tam eminlik, eksiksiz eminlik vardır denmez. Onlar bir müddet Allah dilerse eğer onların e, günahını bağışlamaya o dışında. Ama Allah bağışlamaz da onların cezasını karşılığını verme ve cezalandırmayı dilerse o zaman onlara tam eminlik nasıl olacak cehenneme gir dede. Değil mi? Hidayet üzereyse nasıl cehenneme girsin? Şimdi hani ehli sünnetin menhezi vardır. Herhangi bir hususta bir hüküm verirken ne yapar efendimiz sünnet? O üstteki tüm delilleri ortaya koyar. Hepsine uygun bir görüş ister deder. E şimdi bir tane ayet aldık. imanlarına şirk atmayanlar. Onu tefsir eden hadisi aldık. İlmanlarına zulüm katmayanlar yani eşittir, şirk katmayanlar e, o zaman şirk katanlar cehennemde ebedi. Şirk katmayanlar güvende olacak. E, cehenneme girip de çıkanlar ne o zaman? Değil mi? İşte bu bugün konumuz inşallah diğer hadisleriniz izahına ki özellikle tahttaki ilk hadisin, Ubadem-i Samit gelen hadisin izahı sederinde bu biraz daha teferruatı girmeye çalışacağız. O yüzden ayeti kısa geçmek istiyorum. Bu az önceki söylediklerime birçok ayette birçok hadis delillik etmektedir. Hadisin izahı kısmına girelim. Hadiste, Mustanif'in rivayet ettiği hadiste, ki o da Bukhari ve Müslim hadistir, Ubadem-i Samit gelmektedir. Buyurur ki, eee Resulullah sallallahu aleyhi ve her kim bir olan Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun ortağı, şeriki olmadığına şahitlik ederse ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederse, devamen İsa'nın Allah'ın kulu ve resulü olduğuna, onun Meryem'e attığı kelimesi olduğuna ve Allah'tan bir ruh olduğuna şahitlik ederse cennetin hak cehenneminde hak olduğuna şahitlik ederse Allah onu hangi amel üzere olursa olsun cennete girtirir. Hadis bu. İnşallah tek tek kelime kelime cümle cümle ona gireceğiz. Bu hadisin rabisi Ubademi Samit radıyallahu anh kimdir? Önce ona bakalım. Ensardan Hazreç kabilesindendir. Biliyorsunuz Ensar iki kabileydi, Evs ve Hazreç kabileler. Bu e, değerli Sahabi Allah On, Hazires kabilesindendi. Onun künyesi Ebul Veliddi. İlk derslerde bu hem usulümüze dair bilgiler verdiğim için hem de bu künye benzer şeyler nelerdir, onlar hatırlamışım şimdi görmüyorum. Künyesi Ebul Veliddir. O yani Wa'dim Samet Allah On, Akabe cemresinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem daha hiç etmemişken. Akabe yeminesinde Asvafa Resulullah ile beyatleşen liderlerden birisidir. Bedir ehlindendir. 72 yaşındayken Hicri 34 senesinde şu an Filistin'de Yafa ve Kudüs şehirleri arasında bir şehir olan Ramle şehrinde vefat etmiştir. Allah ona rahmet etsin. Bizlere bizlere ona komşu kılsın Evet, bu değerli sahabenin rivayet ettiği haneste der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik yaparsa. Yani manasını bilerek Allah'tan başka ilah olmadığını şahitlik yaparsa ve onun içerdiği şeyleri hem gizli gizli olarak hem de açık olarak işlerse, amel ederse bu durumda Tam hakiki mâne la ilahe illallah demiş olur. Yoksa dille değil. Hem dille diyecek, bunu derken la ilahe illallah'ın manasını bilecek. Çünkü Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi'nde Falem ennehu La اِلَٰهِ illallah Demiştir. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bil. Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Dille söyle değil bil. Nasıl bileceğiz? Nasıl bileceğiz? Bir defa ilahı bileceğiz. İlah ne demek? İlah ne demektir? Var mı işimizi bilen? Biz hep kullanıyoruz bu evet. la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İbadet yoktur. kendisine yapılan demektir. Evet. İlah kendisine ibadet edilen demektir. Yoksa dilimize la ilahe illallah deniyor. İlah çok kullanıyor. Top kralı, top ilaha deniyor. Futbol ilaha deniyor efendim. Sanat ilaha deniyor. İlahır. İlah ilah çok İlah çok. Ama hak ilah kendisine kulluk yapılmaya müstahak olan ilah Allah sadece. İlah kelimesinin manasını biz bilmezsek ilah edinmenin manasını bilmezsek hevasını ilah edinenleri kınarken Allah Azze ve Celle kitabında bir insan hevasını nasıl ilah edinir onu anlayamayız. Veya bir insan bir taşı bir toprağı, bir ağacı, bir kabri, bir insanı nasıl ilah edilir onu anlayamayız. İlah ne demek? Hep söylüyoruz ilah, ilah, ilah. Ama ilah ne demek? İşte ilah mana olarak bilirsek eğer o zaman neyi kastettiğini, Allah Azze ve Celle'nin neyi buyurmak istediğini, Resulullah ilah ile neyi anlattığını veya bizi Müslüman yapan söz, La İlahe İllallah'ın ne manaya geldiğini her kim La İlahe illallah'ın manasını bilirse ve o La İlahe illallah sözünün içeriğiyle, içeriğiyle amel ederse işte o kişi e, bu müjdeye müstahak olacaktır. Bu müjdeyi e, müjdeyle karşılaşmayı hak etmiş olacaktır. Manasını bilmeden kesin yakini imanla ona inanmadan teslim olmadan onun gerektirdiği amelleri yapmadan, Allah'tan şirki nefret etmeden, uzaklaştırmadan, sözle ve amelde ihlas sahibi olmadan, kalp ve dille söylemeden, hem kalple hem de dille bunu söylemeden, aynı zamanda kalple ve organlarla bunu yapmadan, bu söz hiç kimseye icma ile fayda vermeyecektir. İcma ile bu söz kimseye fayda vermeyecektir. İstediği kadar versin. Sabahtan akşamada La ilahe illallah desin. Biliyorsunuz buna dair şeyler var. Zikirler var. Zikir ehlimiz var bizim biliyorsunuz tasavvufçularımız. Sabahtan akşamada zikir çekerler. Çekmelerini kınamıyoruz. Bunu bilmeden manasını bilmeden anlamadan içeriğiyle amel etmeden yaparlar. Sadece dinle. Bu kötü müdür? Kötü değildir. Ama bunun içeriğini bilmek onun gereğiyle amel etmek ondan daha önemlidir daha elzemdir yoksa bir insan la ilahe illallah demesi kötü değildir ama la ilahe illallah derken onu bozacak bir iş yapması onu bozacak bir söz söylemesi kötüdür kınadığımız taraf o Allah'tan başkasına ibadet çeşitlemen bir kısmını hasretmektir kötü olan yani buna şirk diyoruz biz evet icma ile bu söz ona fayda dedi dedik. Ha, kimler için şunların hepsini yapacak? Manasını bilecek. Onun gereğince amel edecek. Kalbi bu söylediğini tasdik edecek. Organları da bu sözün gereğince amel edecek. Biliyorsunuz hadisin içinde bir şahitlik yapma var. Şehadet etmiş, şahitlik yapma var. Şahit kimler şahitlik yapar? Kim herhangi bir şeye şahitlik yapar? O meseleyi bilenler yapar diye. Şimdi bilmeden ben şu olaya şahit oldum denir. Görmeden, bilmeden, içeriğini kavramadan işte şahitlik etme de bilmeyi, yakini kesin bilgiyi gerektirir. Sadece eşhedü en la ilahe illallah demek veya la ilahe illallah şahitlik etmek, dille söylemek değil. İçeriğini bileceksin gereği lame Yolda bir kaza oldu sonra bizi şahit olarak yazdılar. Görmediğimiz bir olay nasıl şahitlik yapabiliriz? Yoldan geliyorduk baktık iki tane ara baktık çarpışmış. İnsanlardan bir kısmı ölmüş, bir kısmı yerlanmış. Neyse bir kavga, nizah. E, sen buradaydınız gel şahitlik yap. Biz buna şahitlik yapabilir miyiz? Görmüyoruz, görmedik bilmiyoruz. İçerinin haberimiz yok. Yani yakini, kesin ilgin ilmimiz yok o hususta. Kim hatalı, kim suçlu, kim suçsuz değil mi? Kim ne yaptı, kim ne yapmadı. Sadece olayı, olaya şahidiz. Olayın neticesine şahidiz. Olayın bu vukuusuna şahit değiliz. İşte şahitlik bunu gerektirir. Örne veya iki kişiler arasında bir husumet çözmek için şahitlik yapacağız. Peki böyle bir şahit önce ne yapacak? İki tarafı dinleyecek. Haklı olan, haksız olan taraflarını tespit edecek, belirleyecek. Hatta gerekirse sözlerini, iddialarını başkalarıyla istişare yapıp, başkalarıyla danışarak e, teyit edecek. Ondan sonra şahitlik yapabilir. Yoksa nasıl şahitlik yapacak? Bu şahitlik olur. İşte şahitlik derken şahitliğin bizzat kendi içinde var zaten bilgi. Yakini ilim hem de var. La ilahe illallahın manası ise Az önce Ahmet abimizin dediği gibi La ilahe illallahın manası İlah lafzını kaldırarak söyleyecek olursak La mabude hakkun illallah La mabude hakkun illallah Allah'tan başka hak, mabud yoktur. Mabud ne demek? İbadet edilen, ibadette hak sahip olan. Mabud. Kendisine kulluk yapılan neneme. Peki biz geçen dersimizde söylemiştik. Burada tekrar söyleme, izah etme, izahın anlaştırması açısından tekrar dilama ihtiyacı hissediyoruz. İbadet neydi? Gerek dille, gerek kalple, gerek organlarla Allah Azze ve Celle'yi sevindirecek ve onu razı edecek her ameldi ibadet. İbadet bizim Türkçemize girdiği hal üzere sadece namaz, oruç, zekat gibi birkaç başlıktan ibaret değil. İbadet çok geniş umudundur. İnsanlara zarar veren bir şeyi gidermek İnsanlara tebessüm etmek Veya Müslümanlara tebessüm etmek Bir sıkıntısını gidermek Allah Azze ve Celle'yi zikretmek Kur'an okumak e, Efendime söyleyeyim İki Müslüman arasında Arapculuk Arabuluculuk buluculuk yapmak Helal kazanmak, haramdan sakınmak Yasaklanan hususlardan uzak durmak Bunların hepsi ibadet kısmına girer Bu söylediğimiz ilahın mabut olduğunu ifade eden birkaç ayet zikredelim. Allah Azze ve Celle ve ilahukum ilahu vahit la ilahe illa huve rahim der Bakara suresinde. Yani ilahınız tek olan ilahtır. Rahman ve rahim olan ondan başka ilah yoktur der. Başka bir ayette ise Enbiya suresinde biz bir rasul göndermiş olmayalım ki ona benden başka ilah yoktur. Bana ibadet edin diye vahyetmiş oluyor. Benden başka ilah yoktur. Hemen devamında bana ibadet edin. Yani ilah, ibadet. İbadeti hak eden ilah. İbadeti hak eden, ibadete layık olan mabut yoktur yani. Benden başka mabut yoktur. Sadece bana ibadet edin. Diye vahyetmiş olmayalım. Aynı zamanda Ad kavmine Hud Aleyhisselam'ın gönderildiğine haber veren Araf suresinde der ki Allah Azze ve Celle, Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Aleyhisselamı. O ne dedi onlara? Sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin. Onlar ne dediler peki? Onlar da bu ayetin devamında 70. ayet A'raf suresinde sen bize sadece Allah'a ibadet edelim ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk edelim diye mi geldi? tek olan Allah'a ibadet Sadece Allah'a ibadet edelim diye mi geldi? Onun açıklaması babalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemiz için Bakın onlar Allah'a ve onunla beraber başka sahte ilahlara kulluk ediyorlar. Ve Hud Aleyhisselam da onları bundan sakındırıyor. Ha keza Resulullah Sallallahu Aleyhisselam'ın hayatını bilen ve ondan elde eden insanlar da sizler de bilirsiniz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi döneminde müşrikler ibadet etmiyorlar mıydı? Hac etmiyorlar mıydı? Kurban kesmiyorlar mıydı? Adak alamıyorlar mıydı? Tazimde bulunmuyorlar mıydı? Değil mi? Peki bunu kime yapıyorlardı? E, puta tavaf etmiyorlardı ona. Kabe'nin etrafında tavaf ediyorlardı. Ayetlerden hatırlayın. Allah'a da pay ayırıyorlardı. Putlarına da pay ayırıyorlardı. Yani o ibadet hem Allah için hem putları için yapıyorlardı. Dolayısıyla ibadet ederken biz hayatımızdan Allah dışındaki tüm ilahları çıkartacağız. İbadet biliyorsunuz itaat çeşitlerinden itaat uyuma ve tabi oluş çeşitlerinden ibarettir. Biz ibadetlerimizde, itaatimizde, tabi oluşumuzda Allah azze ve Celle'nin önüne hiçbir şey geçilmez. En önde Allah azze ve celle'dir. Korkuda, sevgi de, tevekkülde, güvenip dayanmada, itimat etmede, ibadet yani bedenen yapılan ibadetlerde, dille yapılan ibadetlerde. İleride biraz daha sayacağım. Tevekkülde, yardım istemede, sığınmada, korunma isteğinde, dua etmede, istekte bulunmada. Sadece Allah azze ve celle'de kastedeceğiz ve sadece ona ibadet çeşitlerini yapacağız bu sebeple İbn-i Kayyum Rahimehullah Bedayül Fevait isimli kitabında der ki La ilahe illallah sözünü söylemek sadece bu sözü söylemek kişiyi İslam dinine girdirmez onu Müslüman yapmaz o aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye ilahlığı sabitleyecek ve ondan eksikleri, kusurlar uzaklaştıracak. Yani tağuttan sakınma diyoruz ki ve da reddedecek. Yani Allah dışında itaat edilen, ibadet edilen ve tabi olunan, uyulan tüm varlıkları hayatından çıkartacak. Hepsinin önüne Allah Azze ve Celle'ye koyacak ki o zaman La ilahe illallah sözünü söylesin de o Müslüman olsun. Yoksa sadece dille bunu söylemek ona yetmez. İbadetlerin herhangi bir çeşitinde Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak kişi ebedi cehennemlik yapacaktır. Ayetleri havası böyle anlarsak o olay netleşir. İbadetin herhangi bir çeşidinde Allah azze ve celle'ye ortak koşma, Allah'la beraber başkalarına da ibadet etmek, ibadet çeşitlerinden bir kısmını yapmak o kişiyi ebedi cehennemlik yapacaktır. Şimdi ayetten hadisenin çeliğini düşünelim. Kim imanına zulüm yani şirk kapmazsa eminlik onun içindir. Er veya geç Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik yaparsa ve devamındaki hususlar Allah onu cennete götürecektir Veya bir başka lafızda da bundan sonra hadiste cehennemi ona haram kılacaktır. Ama içeriği tam olacak. İçinde hiç şirk olmayacak. Büyük şirk dediğimiz şircinden çıkartan şirk olmayacak. Niyetinde, sözünde, amelinde, fiilinde müşklere benzemeyecek. Onu müşrik diye isimlendirecek bir amel içerisinde, söz içerisinde, niyet içerisine girmeyecek. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah ilah kelimesini itaat edilen mabud diye izah eder. Ve onun gibi birçok alim İbn e, Ahmet bin Hanbel, i̇bn Kayyim e, İbn-i gibi sadece buraya alınan alimlere sayıyorum. Birçok alim ilahı mabud olarak isimlenmiştir. İtaat edilen kendisine tabi olan Mahmut, çünkü ilah, ilah, ilah edinilen edinilen kişidir. İlah, ilah edinme ise ibadete hak sahip olduğuna inanmaktır. Kim birisinin veya bir varlığın ibadet olunmeye hak sahip olduğuna inanır ve onu yaparsa o onu ilah edirmiş demektir. Kim İtaat edilmesi, uyulması gerektiğine inanırsa, onu ilah edilmiş demektir. Hemen burada ayet tekrar söyleyelim. Hevasını ilah edineni görmedin mi? Hevasını ilah edineni görmedim. Bir insan hevası nasıl ilah edinebilir? Ona tapınabilir. Ona namaz kılabilir. Veya onun için oruç tutabilir. Mümkün değil değil Ona uyarsa ama Allah azze ve Celle itaati sonraya bırakır, hevasına arzularına, dünyevi arzularına şehvetine uyarsa tabi olursa Allah Azze ve Celle'ye itaatin dışında itaatten önce uymadan önce bu durumda hevasına ayet olur. Veya hatırlayın sahabi radıyallahu anh Mekke'deyken annesi onun şirk koşmaya zorla zaman bundan uzak durdu. Hakkına ayet değindi. Eğer o durumda annesine itaat etmiş olsaydı la ilahe illallah sözü ona bir fayda verir miydi? ve la ilahe illallah'ın gereğini yerine getirmiş olur. Annesine güzel davrandı. Annesine güzel geçindi. Ama Allah Azze ve Celle eş koşması hususunda ona uymadı. Nitekim Allah Azze ve Celle geçen dersimizde zikrettiğiniz bir ayet-i kerimesinde annenle babanla dünyada iyi geçin. Ve onlar seni bilmediğin hususlarda ilimsiz, bilgisiz olarak Allah'a şaşırmaya kahret derlerse zorlarlarsa onlara itaat etme diyor. Hem güzel geçsin hem itaat etme. Yani şirk olan hususlarda da itaat etme, şirk olmayan. Günah olmayan hususlığa ona itaat et. Onlarla güzel geçin. Yani anneni babanı ilah edinme diyor Allah Azze ve Celle orada. Biz öyle anlayacağız. İlahlık hususlığa sadece beni tanı. Ama onun dışında anneni babanın senin üzerinde benim hakkımdan sonra büyük hakkı vardır onların haklarına riayet et. Onlardan güzel geçinerek bu hakkı eda et. İbn Kayyim ise ilah kelimesini açıklarken kalbin sevmek ve büyüklemekle uyduğu, tabi olduğu, büyüklediği her şeye derler. İkram ve tazim cihetinden, korku ve huşu cihetinden, isteme ve tevekkül cihetinden her kim kalbiyle birisini yücüllüyorsa birisini atıyorsa ve bu hususlarda ona tabi olsa onu ilah ediniyor demektir. İlah bu demektir. Der. Az önce bahsettiğimiz gibi Arap müşrikler Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı ve her şeye kadir olduğuna inanıyorlardı. Yağmuru yağdıranın, işleri idare edenin, öldürenin ve diriltecek olanın o olduğuna inanıyorlardı. Ama bununla beraber İbadetlerden bir kısmını Allah Azze ve Celle ile beraber başkalarına yapıyorlardı. Onlar kutluğuna yapıyorlardı. Diğerleri başka şeylerine yapıyordu. Bazı hususlarda Allah Azze ve Celle'yi tanımaları, bilmeleri ve ona kulluk yapmaları onlardan müşrik sıfatını kaldırmadı. Onları ebedi cehennemlik kısmına girmekten kurtarmadı. Niye? Çünkü onlar bu imanlarına şirk kattılar. Bu imanlar, onlar Allah'a inanıyorlar. Birkaç ayet okuyayım size. وَلَيْنْ سَيَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ Eğer sen onlara e, onları kimin yarattığını sorarsan muhakkak ki Allah yarattı diyecekler. Zuhruf suresine geldiği üzere. Sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı dersen onları aziz ve alim olan bilgin olan Allah yarattı diyeceklerdir. Yani Zuhruf Suresinin 9. ayet. Herkese başka ayetlerden aldığımız öğrendiğimiz kadarıyla yağmur kimyaları işleri kim idare eder. Sizi kimi öldürecek, kim diriltecek? E Allah diyecekler muhakkak. Yani Allah Azze ve Celle'nin bilincindeler onlar. Allah Azze ve Celle'nin kudretinin, Allah Azze ve Celle'nin bir kısım fiil ve sıfatlarının bilincindeler. Ama bu onları kurtarmıyor. Bu ayette, Zümer Suresi'ndeki gayette onlar diyorlar ki Allah'ın dışından dost edindikleri, evliya edindikleri, sevdikleri, muhabbet ve kulluk yaptıkları, ibadetin bir kısmını yaptıkları için derler ki biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. İbadet ediyoruz bakın. Ne yaparak ibadet ettiler bunlar? Kurban kestiler, Allah'la beraber onlar da pay ayırdılar. İşte bu ibadet bu. Bakın ibadet ediyorlar, Allah'a ibadet ediyorlar. Bunlar beraber Allah dışında bir şeyler de ibadet ediyorlar. Şimdi bu insanlarla bu müşriklerle kendimizi bir kıyaslayalım bu ülkedeki veya başka ülkedeki Müslümanları kıyaslayalım veya kimliğinde İslam ya dini kısmında İslam yazanları kıyaslayalım bu insanlar Allah azze ve celle dışından birilerinden medet umuyorlar mı Allah'tan başkasının onlara yardım edebileceğine inanıyorlar mı Allah'tan başkasını büyütüyorlar yüceltiyorlar mı Allah'tan daha çok birilerinden korkuyorlar mı bu unların hepsi veya birkaçı, bazen de var mı? Allah'tan daha fazla birilerine bir şeyler seviyorlar mı? Allah'tan daha çok, daha önde birilerine veya bir şeyler itaat ediyorlar mı? Tabi oluyorlar mı? O zaman Mekke müşrikleri bunlar arasında ne fark var? Onlar şunu yapıyordu müşrikti. bunlar bunu yapıyor müşrik değil. Nasıl olacak bu iş? Yani şirk sadece ben Yahudiyim, ben Hristiyanım, ben ateistim diyenlerde mi olacak? Şirk sadece kimliğinde İslam dışında bir şey yazanlardan mı olur? Bilakis şirk hem söz hem de amelle Allah Azze ve Celle'ye yapılan eş koşmalarda Allah Azze ve Celle dışındaki kişilere, şahıslara yapılan ibadet hususlarında ortaya çıkacaktır. İşte bu isim daha doğrusu bu fiil kişiyi müşrik diye isimlendirir. O isterse kabul etsin. İsterse kabul etmesin. Bu yaptığı iş, bu yaptığı elem onun müşrikliği isimlidir. O kendisini istediyorlar, mümin, Müslüman diye isimler de istirme bunu iddia etsin. Neuzübillah. İşte bu tevhid tüm Resullerin davetidir. Tüm Resuller ibadet hususlarını Allah Azze ve Celle'yi birlemeye çağırmıştır. Ama dille değil. Hem dille, hem kalbin tasdik ile hem de ameller La İlahe İllallah'ın Manasını anlayacağız. Bunu kalbimiz tasdik edecek. Buna itikad edeceğiz. Bunu kabul edeceğiz. Ve organlarımızla da bunu yapacağız. Bu durumda işte biz La İlahe illallahı söylemekle bize fayda vermesini umarız. Her kim bunu yapmazsa ve bu iddianın dışında sözler ve ameller ve itikad taşırsa o kişi cahildir. Bu söz ona fayda vermeyecek. Ve Sevgi ve tazimle bulunma. Korku ve istekte bulunma, tevekkül ve dua gibi ibadet çeşitlerinden veya bunlara bedeninle yapılan ibadetlerde de katabiliriz. Kurban kesme, zekat verme, sadaka verme, hac etme, namaz kılma, oruç tutma e, gibi iyi amel diye adlandırılacak. Tüm diğer ibadet çeşitlerini biz Allah Azze ve Celle'nin dışından herhangi birisini yaparsak bu bizim imanımızı azaltacaktır. Çünkü bu imana zulüm katmadır. İmana katılan zulüm imanı azaltacaktır. Bu büyüdükçe, genişledikçe iman azalacak, şirk kısmı artacak çoğalacaktır. Ve bir gün Allah korusun kişiyi saf, hakiki müşrik sınıfına koyacaktır. Yani iman olmayan müşrik sınıfına koyacaktır. Yoksa ile beraber şirk koşması ondan müşrik sıfatını ve müşrik ismini kaldırmaz. Nitekim Allah Azze ve Celle ee, Yusuf Suresinde İnsanların çoğunun Allah'a eş koşarak iman ettiklerini bildirir. Hem Allah'a iman ediyor hem eş koşuyor. Şirk koşuyor. O zaman biz bu çoğunluk diye bahsedilen kısımdan olmamaya gayret edeceğiz. Çünkü o işte bu ayetlerde hadislerde bildirilen müşrik. Ve kişiyi cehenneme sokacak insanların eminlikten, güvenlikten uzak tutacak, hidayet zor olmadan uzak tutacak hal bulur işte. Bu halden uzak duracağız. Gücümüz yettiğince. Bunun içinde o zaman ibadet nedir? taat nedir? Tabioluş nedir? İhlas nedir? Riya nedir? Eş koşma nedir? Bunları bileceğiz ki bunlarla manasını bilelim ve kendimiz bundan sakın Burada özellikle dikkat çekilen ve sizin de tahmin ediyorum daha önceden duyduğunuz bir e, hususa dikkat çekmiş kitabı şerh eden alim. Der ki Mekke müşrikleri ve ondan önceki müşrikler darlık zamanlarında Allah'a yaş Genişlik zamanlarında, rahat zamanlarında yani kişinin hak ilaha ihtiyaç duymayacağı veya az ihtiyaç duyduğu zamanlarda Allah'a iş koşarlardı. Ama çok daralıp çok bunaldıkları zaman o zaman sadece allah Allahu Teala ibadetlerdi. Sadece ondan isterlerdi. Ve bununla ilgili şu ayeti zikreder. Allahu Teala Ankebut suresinde buyurur ki onlar bir gemiye bindikleri zaman o geminin de sağını solunu kaplayıp böyle onları ulaştırırlar. Ee, sudaki çöp gibi sallamaya, savurmaya başladığı zaman, sadece din Allah'a halis yaparak Allah'a dua ederler. Kurtulup da karaya çıktıkları zaman ise onlar eş koşmaya, orta koşmaya devam ederler. Yani onlar başı sıkıştığı zaman Allah'a kulluk yapar, sadece Allah'a kulluk yapar. Genişliğe, feraha ulaştıkları zaman şirk koşmaya devam ederler. Günümüz Müslümanların içerisinden çıkan müşrikler ise böyle değildir. Ya onlar nasıldır? <gülüyor> onlar rahatlık zamanlarında da, darlık zamanlarında da Allah'a eş koşmaya devam ederler. Başları sıkıştığı zaman yetiş ya falanca derler. Halbuki Allah'tan başkası olan yetişemez. Duymaz. Duysa bile cevap veremez. Duaya icabet edecek tek Allah'a zanneder. Başkası cevap veremez. Başı sıkıştığı zaman yetiş ya falanca. Şey isteyeceği zaman el açar onu müşriklerin aracı yaptığı gibi Allah'a aracı koşmaya çalışır. Onunla Allah'a yaklaşmaya çalışır. Yani tevessül şirki işler. Tevessül şirki. Hani onlar diyorlardı ya biz onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. E şimdikiler ne diyorlar? Sen valinin makamına çıkabilir misin? De? Mi? Bırak valiyi. Sen müdürün makamına çıkabilir misin? Çıkamazsın. O zaman ne yapacaksın? Huzuruna çık bak ve isteğini bildirmek, sıklığını gidermesini talep etmek için ne yapacaksın? Onun katında sana şefaat edecek, aracılık yapacak birisini bulacaksın. Önemlidir değil midir bu iş? Ben şimdi Cumhurbaşkanının makamına gidebilir miyim? Ne yapacağım? Beni Cumhurbaşkanına yaklaştıracak bir aracı edineceğim. E sen de öyle yapman lazım der. İşte müşriklerin söylediğini onlar bu türlü söyler. Müşrikler şöyle söyler kitabı keriminde Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği gibi şimdikiler böyle söyler. Yani derler ki biz bu işi valinin huzuruna çıkmak için bir vesile edilmek gerektiği gibi hatta Allah buna ondan daha layıktır çünkü valinin teceli mahluktur. Allah yaratıcıdır. Ben günahkarım. Allah Azze ve Celle beni yaklaştıracak ve benim isteğimin kabul edilmesi için veya sıkıntımın giderilmesi için veya duamın kabul edilmesi için günahsız birisini ona aracı yapıyorum. İşte buna tevessül şirki denir. Aracı şirket denir. E peki bunun ismi şirk mi değil mi şimdi? Müşrikler de bunu böyle isimlendiriyorlar. Biz ona yani Allah'a bizi yaklaştırsın diye onlara ibadet ediyoruz diyorlar. Onların bu yaptığıyla şu an bu ülkede bu topraklarda veya İslam coğrafasının yapılan arasındaki fark nedir peki? Kabirlerin üstü türbelere dönüştürülüyor. Adaklar alanıyor. Kurbanlar kesiliyor. Ziyaretler yapılıyor. El açılıp dua ediliyor. Hatta oraya doğru namaz kılınıyor. Etrafında tevah bile ediliyor. Elin sağlığı. İşte bunun adına şirk deniyor. Bunun adına şirk deniyor. Evet. Demek ki zamanımızın müşrikleri Allah Azze ve Celle bizleri onlardan maaf tutsun. Amin. Ve bizim zamanımızdaki müşrik Müslümanları da bizim elimizde muvahit kullarından yapılsın. Mekke müşriklerinden daha şiddetli. Mekke müşrikleri sıkıntı dar zamanlarda. Başlara sıkışınca Allah'a İhlasla dua ederler Allah'a kulluk yaparlar sadece Allah'a ama bizimkiler hem dağlıktan hem genişlikle de devam edebilir maalesef evet her kim Allah'tan başka ilah olmadan şahitlik yaparsa kısmından bahsediyorduk şimdi iki, sözün ikincisine geçiyoruz ne diyordu Resulullah sallallahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna da şahitlik yaparsa İkinci kısım bu Evet, abduhu ve rasuluhu sıfatı, ifrat ve tefrit içeren çok kısa ancak içeriği çok geniş iki kelime. Kul ve rasul, kul ve rasul. İfrat demek, aşırıya gitmek demek. Tefrit ise önemsin demek, basit almak. Resulullah Aleyhisselatü bunu söylerken çok önemli bir mevzuyu anlatıyor bize. Diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir kuldur. apt kul, köledir. Allah'ın kölesidir. Yani İsa Aleyhisselam'a dendiği gibi bir ilah değildir. Veya alemlerin kendisinin yüzü su yaratıldığı bir mahluk da değildir. Alemler onun için yaratılmamıştır. Alemler insanların İmtihanı ve ahiret yurdunu Kazanmaları için bir imtihan yurdu olarak yaratılmıştır İşte bak aptlıktan çıkartmayacağız Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Kulluktan çıkartmayacağız Resulullah Sallallahu Aleyhi bir kuldu Acıktığı zaman Allah'ın verdiği Nimete muhtaç bir kuldu Üstübaş eskidiği zaman Allah'ın vereceği elbiseye muhtaç bir kuldu Daraldığı zaman o darlığı Allah'ın gidermesine muhtaç bir kuldu bir talepte bulunacağı zaman o talebin karşılık görmesini Allah'tan uman bir kuldur. Aynı zamanda Rasulü yani Allah'ın elçisidir. Allah'ın dünyadaki sözcüsüdür. Allah'ın dünyadaki tebliğcisidir. Yani hemen buraya dikkat edin. Bir postacı değildir. Postacı ne yapar? Mektubu benden alır. Gidecek kişiye götürür bırakır. Peygamber Aleyhisselatü bir postacı değildir. Rasuldür. Postacı değildir. Rasulullah Aleyhisselatü postacı sıfatla yaştırmaz. İfrat ve tefrit arasındaki bir ver işte. Abduhu söylüyor. Rasuluhu. Ne kulluktan yukarı çıkartacağız Rasulullah Aleyhisselatü ne Rasullükten aşağı indireceğiz. O helal ve haram kılma yetkisine sahip değildir. Diyorlar. O bir söz söylemeye yetkisine sahip değildir. Diyorlar. Bir iştihad etme sözü yetkisine sahipleri değildir derler. Çünkü o postacıydı. Allah. Allah'tan aldı kullara verdi. Görevi bitti. Değil. Resuldür Yani erçidir. Allah Azze ve Celle Resulüne Kur'an'da geldiği üzere hak olan hususlarda emretme. Hak olan hususları vacip yapma yetkisi vermiştir. Ve yasakladığı şeyler de haram kılmıştır. Neden? Çünkü o heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuşması Allah'ın ona verdiği bir vahiydir. Kendi hevesinden konuşmaz. Ya Resulallah İnsanlar beni ikaz ettiler. Senin ağzından duyduğum sözleri artık yazmıyorum. Bunu terk ettim deyince yaz. Şuradan haktan başka söz çıkmazdır. Hak nedir peki? Hak hakkın sözüdür. Hak hakkın sözüne uygun sözlerdir. Hakkın hak olan yaratıcının mabudun, halıkın, sözüne uygun olan her şeydir hak. Bu ağızdan haktan başka söz çıkmaz. Ey ya Resulullah sen şakalaşıyorsun. Ben haktan başka bir şey söylemem. Benim şakamda yalan olmaz. iftira olmaz. Kıybet olmaz. Ben haktan başka bir şey söylemem. Nitekim hatırlayalım şakalarını. Seni bir devenin yavrusuna bindireceğim bendenin yavrusuna nasipineyim ya Resulullah e her derece başkanım değil ya Resulullah benim cennete girmemişim dua et sen bu halde cennete giremezsin e ağlamaya başlar niye ağlıyorsun? Ya böyle dedin ya Resulullah İyi de sen bu halde girmemişim 30 veya 33 yaşında gireceksin <gülüyor> haktan başka bir şey çıkma lazım değil mi? onun şakalarında da haktır doğrudur yalan veya boş söz yok onun ağzından çıkan. Tekrar toparlayacak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve biz söz ve fiillerimizi örnek alacağız. Ona tabi olacağız. Ona muhalefet etmeyeceğiz. Onun getirdiklerini tasdik edeceğiz kabul edeceğiz. Ve onun emirlerini Allah'ın emirleri gibi kabul edeceğiz. Çünkü o der ki Ebu Davut'ta gelen hadise iyi bilin ki Resulullah'ın emrettiği şeyler Allah'ın emrettiği gibidir. Yine bu Davut da der ki bivatide hadisinden iyi bilin ki bana Kur'an verildi ve Kur'an'ın bir misli daha verildi. Resulullah'a verildi bu. Kim verdi peki? Cebrail verdi. Nasıl verdi? Allah'tan aldı verdi. Cebrail de bir Resul. Cebrail postacılık yapmaz. Evet. Gelir Peygamber aleyhisselatü ihtiyaç duyduğu hususlarda Allah'ın emri ve izniyle ona beyanda bulunur. Ona öğretir. Nitekim namaz vakitlerini kim öğretmiştir? Namaz şeklini kim öğretmiştir? Değil mi? Evet. Abduhu ve Resuluhu derken buna inanacağız. Yani Resulullah ve Sellem'in kul yani ilah olmadığına dair kul ve Resul ama Allah'tan aldıklarını kullara ulaştıran ve Allah Azze ve Celle'nin kapalı bıraktıklarını açan genel bıraktıklarını özelleştiren İnsanların anlayacağı tarzda onlara bildiren elçidir Resulü Aleyhisselam. İşte biz buna da inanacağız. Buna şahitlik yapacağız. Sonra İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna da şahitlik edeceğiz. Hadiste öyle diyor ya hani her kim Allah'tan başka ilahe şahitlik ederse, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse üçüncü kısım İsa'nın Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse bu ümmet, İsa Aleyhisselam'ın kendi tabielerinin iddia ettiği gibi Allah'ın kendisi olduğuna, haşa Allah'ın oğlu olduğuna haşa ve kella, veya üçün üçüncüsü olduğuna inanmazlar. Şu an Hristiyanlar bunu söylerler değil mi? Üç söz söylerler onlar. Bir kısım der ki İsa Allah'tır. Bir kısım der ki Allah'ın oğludur. Bir kısmı da der ki İsa üçün üçün üstü, 3 üç tane ilahtan birisidir yani. Aşağı Aleyküm. Biz nasıl inanırız? Ve İsa Abdullahi ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın kulu olduğuna inanırız. Allah olduğuna inanmayız. Veya Allah'ın oğlu olduğuna da inanmayız. Allah'ın bir kulu olduğuna inanırız. Aynı zamanda Allah'ın bir Resulü olduğuna inanırız. Çünkü Metta Kadallah mi veledu ilah? Allah Azze ve Celle der ki Müminün Suresinde Allah bir oğul da edinmemiştir ve kendisi beraber bir ilah da edinmemiştir. Evet. Biz Hristiyanlar inandığı gibi de inanmayız. Yahudilerin inandığı gibi de inanmayız. Yahudiler Yahudilerde der ki İsa azgın bir kadının oğlu yani zina eden Meryem'in oldu biz öyle de olduğuna inanmayız bilakis Allah'ın Resulü olduğunu inanmayız Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde buyurur ki şüphesiz ki İsa'nın misali Allah katında Adem'in misali gibidir ki Allah Adem'i topraktan yarattı sonra ona kın ol dedi o da oldu İsa Aleyhisselam da böyledir biz onun Rab ve İlah olmadığını inanırız. İsa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da açıkça beyan ettiği gibi bir kadından ama erkeksiz olarak, erken bir dahli müdahilinesi olmadan yaratılmış bir kuldur. Nitekim Meryem Suresi'nde açıklandığı üzere Meryem Aleyhisselam ona işaret etti. Onlar sen azgın bir azgın değildin. annen baban da azgın değildi. İlâkır onu e temize çıkarmaya çalışıp da kucağında bir erkekle birlikte olmadan bebekle gördükleri zaman onu töhmet altına bıraktılar. O zaman o Allah'tan aldığı vahiyle kucağındaki bebeğe işaret etti. Onlar da biz bir kundaktaki bebeğle nasıl konuşacağız diye itiraz edince İsa Aleyhisselam buyurdu ki şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verildi ve Allah beni nebi, peygamber yaptı dedi. Kundaktaki çocuk. Bakın ilk sözü inni İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Onlar ne diyorlar şimdi? O Allah'tır. Haşallah. O Allah'ın oğludur. Veya üçün üçüncüsüdür. Biz böyle inanmayız. Biz onun kendi ağzından söylediği her üzere, Allah Azze ve Celle'nin bize beyan ettiği üzere Allah'ın kulu olduğuna inanırız. Ve Resulü olduğuna inanırız. Ve onun kulluktan Haya etmediğine, kulluktan yüz çevirmediğine dinleniriz. O ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kulluktan el çekmezler. Belki bundan memnuniyet duyarlar. İşte bu biz Yahudilerin ve Hristiyanların sözleri ve inançlarının dışında bir inançla, inançla İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulüne şahitlik yaparız. Aynı zamanda başkana yaparız. Onun Allah'ın kelimesi olduğuna da şahitlik yaparız nedir kelimesi? Allah Azze ve Celle ona kün dedi, ol dedi. İşte o, o kelimenin gereğince oldu. Allah'ın kelimesi dediğimiz olay bu. Allah Azze ve Celle ona ol dedi, kün dedi. O da bu ol sözüyle oldu. Bir insanın müdahalesiyle olmadı. İnsanlığın e, türemesindeki sünnetullah gereği de olmadı. Bir kadın erkeğin birlikte oluşan olmadı. Ol sözüyle, kün sözüyle olan, ol kelimesiyle oldu. İşte biz onun İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın bu ol sözünden oluşan bir kelimesi ol kelimesiyle ortaya çıktığına da inanırız. Teslim oluruz. Aynı zamanda onu Meryem'e attığı bir kelimesi olduğunu inanırız. Yani o Allah azze ve celle onu ne yapmıştır? Meryem'e Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla atmıştır. Ona Cebrail Aleyhisselam yaklaşmış. Ubeyb bin Ka'b radıyallahu anh'tan rivayet edilen izaha göre İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur aynı zamanda ve ruhun min Allah'tan bir ruh olduğuna inanırız biz. İsa Aleyhisselam Allah azze ve celle ruhunu diğer ruhlar gibi yarattı bizden bizden öncekilerden ve bizden sonra geleceklerden aldığı misak gibi ondan da söz aldı nedir bu misak ben sizin Rabbiniz değil miyim o da bizim gibi cevap verdi Galo, dediler ki bela. evet sen bizim Rabbimizsin bu sözü söyleyen ruhların içerisinde İsa Aleyhisselam da vardı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da vardı Musa Aleyhisselam da vardı Adem Aleyhisselam da vardı bizden sonra çıkacak Mehdi Aleyhisselam da var. İşte Allah'tan ruh bu. Peki kelime nasıl? Meryem attığı kelime. Cebrail Aleyhisselam Meryem'e yaklaştı. Ben senden Allah'a sığınırım dediği zaman ona üfürdü. Meryem'e üfürdü. Tefsirlerin birisinde şu e, yakasına üfürdü der. Yakasına. Meryem'in yakasına üfürdü. Bununla Allah Azze ve Celle Meryem'e onu attı. İşte Allah'ın Meryem'e attığı kelimesi ve Allah'tan olan ruh olması bu şekilde. Allah Azze ve Celle bu şekilde onu Meryem'e attı ve o da onun içine girdi. Ve neticesinde bir annenin karnında çocuğun olması merhalelerinden sonra o çocuk dünyaya geldi. İşte Allah'tan bir ruh ve Allah'ın Meryem'e attığı kelimesi budur biz bu şekilde olduğuna inanır ve teslim olur hadisin devamında cennetin hak ve cehenneminde hak olduğuna şahitlik edenler kısmına geldik biz cennetin hak olduğuna inanırız yani cennet Allahu Teala'nın kitabında Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde bildirdiği hal üzere şu an hali hazırda yaratılmış vardır o cennet muttakilere, takva sahip olanlar için hazırlanmış bir yurttur. Ebedi saadet yurdudur. Aynı zamanda ateşin de cehennemin de hala hazırda allah Teala'nın kitabında, Rasulü'nün sünnetinde bize bildirildiği hal üzere yaratılmış var olduğuna inanırız. Kafirler için hazırlanmış azap yurdu olduğuna da inanırız. Hakeza ayette de ve hadislerde gelen Teferruatına inanıyoruz. Cennetin malzemesine, köşklerine, hizmetçilerine, yiyeceklerine, orada hazırlanan tüm nimetlere inandığımız gibi cehennemin ateşinin derecesine, cehennemin katmanlarına, oradaki azap çeşitlerine, oradaki yapılan azaplara, ateşe, kana, irine, zehirli hayvanlara, gömleklere, ateşten gömleklere ve örtülere, Bunlara da olduğu gibi inanırız. Ve bunu da, bu e, azabı da kafirler için hazırladığına inanırız. Nitekim Allah Azze ve Celle genişliği gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşun. Ve Allah'tan bir muafirete koşun. Ki onun genişliği geniş e, gökler ve yer kadardır. O Allah'tan Allah'a iman eden ve Resulullah'a iman edenler için hazırlanmıştır. O kendi dilediği kimselere verdiği Allah'ın fazlıdır, keremidir. Allah büyük bir fazilet sahibidir, kerem sahibidir. Sözünden dolayı cennete ve buna benzer sözlerden dolayı, ayetlerden dolayı ve hadislerden dolayı cennete inanırız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O kafirler için hazırlanmıştır. Ayetinden ve benzer ayetlerden ve bunu şerh eden hadislerden dolayı Onların içeriğine olduğu gibi inanır. Onların halihazırda var olmuş mahluk olduğuna inanırız. Her kim Allah'tan başka, tek Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse, onun hiçbir ortağı olmadığı kadar ederse, şahitlik ederse, aynı zamanda Muhammed'in aleyhissalâdu vesselâm'ın onun kulu, kulu ve rasul olduğuna şahitlik eder. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eder. Onun Meryem'e attığı Allah'ın kelimesi olduğuna ve Allah'tan bir ruh olduğuna şahitlik ederse, Cennetin ve cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse Allah onu hangi aman üzere olursa olsun cennete girdirecektir. Bunlara şahitlik kişiye ne kazandıracaktır? Kişiye günah düşse bile günahta ısrar etmemeye ve kişiyi yönlendirecektir. Günahı, haramı helal görmemeye yöneltecektir. Allah'ın emrettiklerini alıp Gücü yetince bunları yapmaya yönlendirecektir. Allah'ın haram kıldıklarından uzak durmaya yönlendirecektir. Allah Azze ve Celle'nin seveceği işleri sadece ona yapmaya, onun dışında ona eşler, benzerler, ortaklar yapmamaya yönlendirecektir. Allah'a isyan etmemeye yönlendirecektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebele der ki her kim Allah'a ortak koşmadan ona kavuşursa o cennete girecektir. İtkian radıyallahu gelen hadiste ise şüphesiz ki Allah azze ve celle la ilahe illallah diyerek bu sözüyle Allah'ın yüzünü ve cihini isteyenlere ateşe haram kılmıştır. Buyurmuştur. Bu sözle la ilahe illallah sözüyle buna inanarak kalbi yakinen buna teslim olarak tam bir imanla bu sözü söyleyerek yapan kişiler kalbi ihlasla dolacaktır. Kalbi Allah Azze ve Celle'ye yönelecektir. Allah Azze ve Celle'nin günah diye adlandırdığı, haram diye adlandırdığı, her günahından, işte dihatadan nasuh bir tevbeyle tevbe ederek uzaklaşacaktır. Bunları yaparsa, işte sözümüzün başına geldik, tam bir eminlikle cehennemden emin olarak, güvende olarak cennete girecektir. Ama her kim bunlara dikkat etmezse, Mesela La İlahe illallah der de içki içerse, kumar oynarsa, zina ederse, faiz yerse, yetim malı yerse, vacip kılınan ibadetleri terk ederse, namazı terk ederse, zekatı köşümserse, hacca değer vermezse, Araplara niye para kazandırıyorsun derse, efendim, Muhammed sen orada yakalar bırakmaz, ha diye onu takırtmaya çalışırsan, efendime söyleyeyim. Birilerinin dediği gibi ben çalışıyorum kazanıyorum, emek sarf ediyorum, onu başkasına niye vereyim diye zekatı küçümsersem. E şimdi hem la ilahe illallah diyecek, hem Allah'ın haramlarını irtikap edecek, yapacak, helallerini küçümseyecek, hafif alacak, onlara alay edecek, din darı küçümseyecek, kılıyla, kıyafetini alay edecek, inancıyla alay edecek, onun teslimiyetini dinler dolayacak, onun Allah'ın emri gereği yaptığı bir ibadeti, başörtüsünü, örtünmeyi, kılık, kıyafeti, namazını hafife alacak. Yasaklayacak şu veya bu kispeyle, şu veya bu adla yasaklayacak. Sınırlayacak. Onu kabına çekmeye çalışacak. Hatta başından zorla başörtüsünü alacak. Namazını bozduracak. İbadetini uzaklaştırmaya çalışacak. La ilahe illallah diyecek ve bu söz ona fayda verecek. El insan Böyle olmaz hem Allah'ın diniyle alay edecek, hem la ilahe illallah diyecek, cennete girecek. O zaman Allah Azze ve Celle, eğer bunu yaparsa Allah Azze ve Celle, anladığınız kadarıyla, adil sıfatını ihlal etmiş olur ki, haşa ve kella, o bundan uzaktır. Yani hem Allah Azze ve Celle, dinini yaşayanlı, hem de onunla alay edeni, güven içerisinde, cehennemden uzaklaştıracak. Allah Azze ve Celle'nin, mükafatı tamam. cennettir, ve cennet çok pahalıdır. Mütevatir hadisler var, secde huzurlarını ve abdest huzurlarını ne yapmaz? Ateş yakmaz. <gülüyor> Bu ne demektir biliyor musunuz? Cehenneme gireceklerin içerisinde abdest alıp, dünyadayken abdest alıp memastıklanan insanlar var. Bu adam Allah'a inancından dolayı yapmadı mı o amelleri? Allah'a teslimiyetinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin cennetini kazanmak için yapmadı mı? Peki onu oraya girdiren sebep nedir? Allah Azze ve Celle, la ilahe illallah diyerek cennete vaat ettiği güvencede kılacağı, emin kılacağı kişilere kayıtlı bunu vaat etmiştir. Ve bu kayıt ağır bir kayıttır. İmanına zulüm çeşitlerinden parantay içerisinde şirk çeşitlerinden hiçbirisini katmayacak. O zaman tam bir güvenle Allah Azze ve Celle'nin mükafat yurtuna girer. Ama bunları ihlal eden kişiler, büyük ihlal, küçük ihlal büyük ihlal edenler oradan çıkamayacaklardır işin. Yani Allah'a e, büyük şirk koşanlar, büyük küfür işleyenler zaten cennetin yüzünü göremeyeceklerdir. Hayıflanmak için Allah-u Teala gösterirse ne âlâ. Ama küçük şekilde ihlal edenler, yani hem la ilahe illallah söyleyen, manasını bilen, gereğince amel eden hem de isyan çeşitlerinden bir kısmını yapan. Kişilerin amelleri mizanla tartılacaktır. Her kimin sevap kefesi, günah kefesinden ağır gelirse kurtuldu. Yok hafif gelirse yani günah kefesi ağır gelirse Allah azze ve celle de onu azap edeceklerinden yaparsa o kişi imanından dolayı la ilahe illallah sözünden dolayı dünyada yaptığı kötülüklerin, günahlarının ağırlığının karşılığını gördükten sonra bu söz onlara fayda verecek cennete gireceklerdir. Ancak tam bir eminlik için olmayacaklar. Niye? Ateşe girdi. Nasıl tam emin olsun? Emin olma ateşten emin olma Ateşten kendisini kurtarma demek. Ateşten kurtulma hali demek O zaman buna tam eminlik demiyoruz Bir kişi tam emin olacaksa Ateşten ne yapacak La ilahe illallah bilecek Onun manasını bilecek Kalbi tasdik edecek amelleri bunu yapacak Bununla beraber Onları bozacak sözle da aşağıda bulunmayacak Bu söz ona ne zaman fayda verir Hayatında bu sözün içini Dolduracak işler yapmışsa ve bu söze münafi, bu sözü aykırı iş yapmamızsa söz ona fayda verir. Son sözü de olsa. Bir şekilde fayda verir. Ama şu zaman fayda verir, bu zaman fayda verir. İnanarak, kalbi tasdik ederek ve bunun içeriğinin, manasının e, bilincinde olarak söylemişse o ona mutlaka fayda verecektir. Ama ne zaman? Allah dilediği zaman. Nitekim kıyamet alametlerinden bahseden hadisler de Sahabe ki öyle bir vakit gelecek ki insanlar la ilahe illallah diyecekler de ne dediklerini bilmeyecekler. Ve yani bunu insanların yaşlıları söyleyecek. gençleri de değil. Din öyle bir silinmiş olacak ki yeryüzünden. Yaşlıların dilinde la ilahe illallah olacak da ne manaya geldiğini bilmeyecekler. Gençler zaten söylemiyor. Isra sahabe veya sahabeden o söz dinleyen tabi'in o kimse sorar. Bu söz ona fayda verir mi? Yüzse verir. Bu söz ona fayda verir, yüz Bu söz ona fayda ısrarla. Evet, bir gün verecek. Ama ne zaman? Cehennemde kömürleştikten sonra, hayat nehrinin altına girecek, hayat bulduktan sonra ona fayda verecek? Yoksa, sırat köpüsünden ateşe düşmeden cennete girme şeklinde mi fayda verecek? Evet, kalbinde iman olan, kalbinde yakin olan kişiler cennete girecekler. Şek ve şüphesiz. Birileri bunu inkar etsene. Ama ne zaman girecek? ve bizim maksadımız ne zaman? Ne zaman girmek yani? Cehennemde yandıktan, kömür olduktan sonra mı? Eriniştikten, ateşten gömlek giydikten, derilerimiz yandıkça, eridikçe tekrar yeni deri verilip azabı tattıktan sonra mı? Cehennem yılanların, akreplerin ısırılmasından ve benzeri zilletten, alçalıktan sonra mı? Yoksa güven içerisinde, Sırat köprüsünde ayaklarımız kaymadan altımızda cehennem onu seyrede seyrede cennete cennet yurduna gittiğimiz zaman mı fayda vermesini istiyoruz halbuki cehennem azabı ateşten oluşmakta asıl ve onun ateşi dünyadaki ateşlerin 69 derece daha fazlası örnek dünyada ateşin sıcaklığı 100 derece ise cehennem ateşinin sıcaklığı 100 katı 10 bin derece Dünya ateşinin derecesi 150 ise 150 artı 150 derece ise Cehennem ateşinin Derecesi Onun 100 katı yani 15 bin derece Ateşten yanacak, kavrulacak, su isteyecek Kaynar su isteyecek O kaynar su onun hiç organlarına yakacak eritecek Cehennemin en hafif azatlısı Kimdir? Müslim'e geldiği üzere Şu ayak ayaklarımızı birleştirdiğimiz zaman ortasında bir çukur var ya, o çukura konan ateşten dolayı beyni fokur fokur kaynayan birisi. bu Talib. Resulü Aleyhisselam'ın hangisi? Ayak çukurundaki oraya konan ateşten dolayı beyni fokur fokur kaynayan birisi olacak. Kim bu? Cehennemin en hafif azabı. <gülüyor> bu en hafif azabın çeyreğini, onda birini, yüzde birini arzulat, biz bunu istemiyoruz Allah Azze ve Celle'dir. Ve Allah Azze ve Celle'den bizi bu hale düşürecek söz ve amellerden muhafaza vermesini istiyoruz. Bununla beraber bu ayetleri, bu hadisleri nasıl anlayacağımızı izah sadedinde anlatıyoruz. Evet, La İlahe'yle illallah kişiye fayda verecektir. İnanarsa, kalbi tasdik ederse, amellerle bunu işlerse, bunu bozacak bir söz amelde bulunmazsa, inançta bulunmazsa, tam bir güvenle azap görmeksizin muhtedi dediğimiz hidayet üzere olanlardan olacak. Ne kadar bozukluk var, ne kadar kusurumuz var, o kadar emin olmadan uzağız, o kadar güvenden uzağız. Dolayısıyla Allah merhamet etmez, acımazsa o oranda karşılık gördükten sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurundan, ee, mükafat veya cezayı Allah'a sığınıyorsun Musa Nifrahim ve Allah'a bu sayıdan huduriden zayıf bir hadis sivayet etmişti demiştik o hadisi ben hızlıca bir okuyayım zayıf olduğunu ısrarla altını çizerek söyleyeyim henüz. Musa Aleyhisselam der ki ey Rabbim bana bir şey öğret ki onunla seni zikredeyim ve onunla sana dua edeyim dedik buyurdu ki Allahu Teala ey Musa la ilahe illallah de. Musa dedi ki kullarının hepsi onu söylüyorlar zaten. Ben başka bir şey istiyorum dedi. Bunun üzerine Allah azze ve celle buyurdu ki ey Musa şayet gökler 7 kat gök ve 7 kat yer benim dışında bir kefe de olsa la ilahe illallah bir kefe de olsa la ilahe illallah sözü ağır gelir ağır basar yani gökler yedi kat gök ve yedi kat yer ve içindekiler bir kefede olsa la ilahe illallah bir kefede olsa o ağır gelir o ağır basar ondan dolayı sen la ilahe illallahla dua et ve la ilahe illallahla beni zikret der bu hadis sayılır ancak hemen burada bunu kayıtlayacak bunu kısıtlayacak bir hadis zikreder bıtak hadis meşhurdur bu hadis bıtak hadis yani kağıt parçası Taka demek kağıt parçası demek. Uzunca bir hadis Aleyhisselatü Vesselam bize buyurur ki kıyamet sahnelerinden bahsederken her birisi gözün görebileceği yükseklikte 99 tane günah dosyası çıkartılır. Bir kulü için. Sonra bir tane kağıt parçası çıkartılır. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle o 99 dosyayı kuluna hatırlatır. Bunlara bir itirazın var mı? Yok yani Bugün Bu günahların hepsini ben işlerim şimdi sen adil bir tartıra tartılacaksın ve sen hiç diyeceksin? der buyurur okulda içinden düşünmeye başlar şu kağıt parçası nerede 99 tane gözle göremediğin mesafede yüksekli olan günahlar nerede ben perişan oldum, helak oldum diye içinden geçirmeye başlar kefeye la ilahe illallah konur öbür kefeye o günahlar günah dosyaları konur la ilahe illallah ağır gelir Şimdi bu hadisi bu ayetlerde geldiği gibi mi anlayacağız? Ve o ayetlerdeki anladığımız gibi mi? Ayet hadisinde anladığımızı anlayacağız? Şu izahdan sonra mı anlayacağız? Nasıl olacak? Günah sahibi ama la ilahe illallah demiş. Yani kalibinde hiç ve şüphe yok. Hiç çiçek ve şüphe yok. Bununla beraber 99 dosyalık günah işlemiş. Bunu nasıl anlayacağız? Bu kişi la ilahe illallah sözü, inancı ağır geldiği için cehenneme de gitmeyecek. Çünkü terazide eğer iyilik kefesi ağır basarsa cehennemi görmez o insan. Bu hadis üzerine çok konuşulması gereken, izah yapılması gereken bir hadis. Ama şöyle diyebiliriz. O kişi o günahlarından pişmanlık duydu. O günahlar küçük günahlardı. Çok da ama küçük günahlardı. La ilahe illallah olan inancı, teslimiyeti, samimiyeti o kadar fazlaydı. Ve o günahlarından tövbe ediyor Yoksa sadece la ilahe illallah sözüyle bir insan cehennemden ebediyen, cehenneme girmeyecek şeyde, cehennemden ebediyen kurtulacak olursa, cahillikte herkes söylüyor. Bilerek veya bilmeyerek, manasını zikrederek veya zikretmeyerek, herkes söylüyor bunu. Bu durumda cehennemden çıkacak insan kalmaz. Çünkü hatırlayın hadisleri kalbinde arpa tanesi kadar iman olan kişi en son tüm şefaatçiler şefaati bitirdikten sonra artık şefaat hak sahibi olan kimse kalmayınca Allah Azze ve Celle'nin emriyle kalbinde buğday tanesi kadar iman bulunan kişi cehennemden çıkartacak. Kalbinde arpa tanesi kadar olan kişi cehennemden çıkartacak kalbinde zerre miktarı iman bulunan kişi cehennemden çıkartılacak. Hatta bir lafızda hiçbir hayır olmayan kişi cehennemden çıkartılacak. Peki la ilahe illallah sözü, la ilahe illallah inancı, kişi bu butak hadisinde olduğu gibi cehenneme düşmeden cennete girdirecekse bu cehennemdekiler kimler? O iman ehli kim? Aptes alanlar, namaz kılanlar, zekat verenler, cihad edenler, ilim talep edip insanlara dinleyeni öğretenler. Kim? Değil mi? Evet, i̇şte olayı böyle anlayacağız. Nedir olay? La ilahe illallah'ın gereğini tam yapanlar, Allah'a isyan etmekten, Allah'a günah, Allah'a karşı gelmekten veya Allah'ın haramlarını işlemekten uzak duranlar, gücünün niyet deyince, haramlardan sakınanlar, emir ve ibadetleri, emirle yapılan ibadetler yerine getirenler teala cehenneme girmeksizin cennete gireceklerdir. Ama hem onu yapıp hem de haramları işleyenler hem onu yapıp hem farzları vacipleri terk edenler inanıyor. La ilahe illallah diyor ama namaz kılmıyor. Yok mu böyle insan? La ilahe illallah diyor da e, hacca gitmiyor. Zekatına kıyamıyor. Parasına kıyıp zekatını vermiyor. E, bu insanlar o zaman yaptıklarının karşılığını görecekler. Eğer Allahu Teala onları bağışlarsa ki onun mağfireti boldur. Şu hadiste okuyacağım, ondan sonra söyleyeceğim devamını. Allahu Teala bağışlarsa kurtuldu. Yok bağışlamazsa yaptığını karşılığını gördükten sonra cennete gelecektir. Nitekim Tirmizi'de Enes radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i buyurur ki Allahu Teala der ki Ey Adem oğlu. Şüphesiz ki sen bana hiçbir şey ortak koşmayarak yer dolusu günahla gelsen, yani dünya dolusu günahla gelsen ben sana dünya dolusu mağfiret veririm. Yani dünya dolusu kadar mağfiretimle gelirim ve o günahları bağışlar. Hemen bununla ilgili bir tane hadis söyleyelim. Buyur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul beş vakit namazını hakkını zayi etmeden eda ederse Allah'ın ona bir vaadi vardır. Ona cennete girmek. Kim de bunu yapmazsa Allah'ın ona bir vaadi yoktur. Dilerse bağışlar, dilerse azab eder. Yani sevap kefesine konacak şeyimiz ne kadar fazlaysa o biz Allah'ın mağfiretini umuyoruz ancak emin değiliz. Allah'ın azabından korkuyoruz ama azaptan kurtulacağımızdan da emin değiliz. Yani emin derken kesin Allah beni bağışlayacak diye emin değiliz. Kesin Allah beni ateşten kurtaracak diye de emin değiliz. Emin derken onun varlığından eminiz. Allah'ın mağfiretinden eminiz de bize vurup vurmayacağından emin değiliz. O zaman ne yapacağız biz? O sevap kefesini dolduracak. ...günah kefesine ağır gelecek şeyleri... ...yapmaya gayret edeceğiz. Bundan dolayı ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onların ameli terk etmesinden korkuyor. Niye ameli terk edecek? E ameli terk eder, itikadına güvenirse... ...bu sefer belki günahları ağır gelecek yani. İtikadı la ilahe illallah. Onu bozacak bir ki de yok. Ama... ...insan bilerek veya bilmeyerek... ...şu veya bu şekilde günah işliyor. Ve öyle bir günah işleme ki... ...bunun farkına varamıyoruz... Resulullah Aleyhisselam'ın buyruğuna göre Allah Azze ve Celle kuluna bir iyiliğe karşı 10 katıyla 700 kat arasında sıvap yazıyor. Bir iyilik yaptın on, en az 10 iyilik yapmış gibi sıvap yazıyor. Bu 20 de olabilir. 50 de olabilir. 500 de olabilir. 700 olabilir. Kat. Yani karşılık olarak bunlar da veriyor olabilir. Ve günaha karşılık bir günah yazıyor. Her bir günaha bir tane günah yazıyor. Bakın şeye bakın. Lütf'a bak, Kerem'e bak, ihsana bak. Her bir iyilik kat kat yazılıyor günah, misliyle yazılıyor bir günah yazılıyor, istedigin kadar yazılıyor. Ama buna rağmen, Bukhari Müslümanlarsın anladığımıza göre, Allah Azze ve Celle'nin Adem aleyhisselam'a hitabından anlıyoruz. Ey Adem, kullardan cehennemler gönder. Ya Rab, kimdir onlar? Kaçta kaçtır? Dikkat edin, 1999. Binde 999 kişi, 1000 kişiden 999'u cehennemlik olacak. Şimdi buna bakarak biz kendimizi şöyle bir tartacağız. Amellerimize güvenmeyeceğiz. Ama ameli de terk etmeyeceğiz. İnsanlığın 900, 1000'de 999'u, yani her 1000 kişide bir kişi kurtulacak 999'u cehenneme inecek. Şu veya bu şekilde. Şu kadar kalacak veya bu kadar kalacak. Kimisi ebedi kalacak, kimisi örneğin atıyorum bu benim e, size izah söylediğim şey, yüz sene kalacak, kimisi bin sene kalacak, kimisi bir gün kalacak. <gülüyor> Ama 999'u binde 999'u cehenneme gidecek. E şimdi o zaman biz kendimizi hesaba çekeceğiz diyeceğiz ki ya ben ameliyatçı diyorum demek ki bildiğim veya bilmediğim günahlarım var. Hesaba katmadığım günahlarım var. Hem de bu günahlar o kadar fazla ki bire karşılık 10 ve 700'e kadar verilen sevaplarımın daha ziyadesi, daha fazlası. O zaman kendimizi güvenle hissetmeyeceğiz. Hem itikadımızı, hem amelimizi, hem ihlasımızı sürekli kontrol edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin mağfiretini kazanacağımız amellere yöneleceğiz. Bununla da sadece Allah Azze ve Celle'nin vecihini, yüzünü umacağız. Sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyeceğiz. Buna da ihlas diyoruz. Ve bu ihlasımızda kuruş gram sapmayacağız ki o zaman saptığımızda bu şirk olur. Her kim Allah azze ve celle için yapılması gereken bir işi başkaları için başka bir niyette yaparsa ki bu şahsımızda çok olduğu için çevremizde çok olduğunu gördüğümüz için e, söyleyelim. İnsanların beğenisi, bir makam, bir mevki, bir e, övgü, bir sena veya bir menfaat, ismimizi kırmayacağımız bir menfaat umularak yapıldığı için bu şiftte isimleniyor. İhlas oluşundan, ihlaslı oluşundan çıkıyor. O zaman her amelimizde, her niyetimizde geçen hafta söylemiştik, bu hafta söyleyelim. Bundan sonra da sık sık söylemeye çalışalım. Bir amel işleme dönünce kalbimizi yoklayacağız. O kalbimizdeki niyetin içerisinde Allah'ın rızası dışında bir niyet varsa hemen onu tasfiye eder, düzelteceğiz ve niyetimizi sadece Allah için yapacağız. Allah için olduğu an o işi yapacağız. Yoksa yapmayacağız. Yapma daha iyi. Cehennem korkusuyla da Cehennem de zaten Allah'ın rızası uygun olmayan işlerden dolayı kazanan bir iştir. Cenneti isteyerek cehennemden korkarak sözü veya isteği Allah'ın gazabından korkarak veya Allah'ın rızasını isteyerek dışında değil. Cehennem Allah'ın gazap etmesinden dolayı kazanan bir yurt cennetse Allah'ın sevdiği işlerden dolayı kazanan bir yurttur. Dolayısıyla biz cehennem ateşinden korkarak bunu yaparız. Çünkü Allah söylüyor bunu Azze ve Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Değil mi? Allah'tan cenneti isteyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan firdevs isteyin der. Firdevs neresi? Cennetin en üst yurdu. Allah'tan firdevs isteyin der. Evet cenneti kazanmak için amel eder insanlar cenneti kazanmak demek cennet kazanmak değil Allah'ın sevgisini rızasını kazanarak cenneti kazanmaktır bu hadiste e, önce Tirmizi dedik Tirmizi yakında kısa bir bilgi verelim çok kısa ismi Muhammed'dir İsa Muhammed bin İsa İsa'nın oğlu Künes Ebu İsa cami isimli sünnen diye tercüme edilir kitabı vardır hadis hafızlarından birisidir 279 senesinde vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Onun eserinden insanlık istifade ediyor. İstifade edildikçe de onun hasenat defterine yazılmaya devam ediyor. İnşallah Teala kıyamete kadar da istifade edilecek. Onun hasenat defterine de yazılmaya devam edecek. Allah Azze ve Celle bizlere de onun gibi hasenat defteri açık kalan kullarından olsun. Bu hadisi bir de Enes radıyallahu anh'tan bahsetti ki Enes radıyallahu An Malik'in oğludur. Ensardan birisi Hazre çıkabilisindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçilerinden birisidir. 10 on sene ona hizmet etmiştir. Hatta kendi lafıyla onun ağzından hiçbir kötüsü işitmemiştir 10 sene boyunca. Ve aleyhisselatü onun için ey Allah'ım onun malını ve evlatlarını çoğalt ve onu cennete girilir diye dua etmiştir ki Allah azze ve celle istisnalar dışında Resulünün duasını icabet etmiş, kabul etmiştir. Biz de onun Hicri e, 93 senesinde vefat eden o sahabenin cennetlik olduğuna, cennette olduğuna e, inanıyoruz. Allah Azze ve Celle bizi ona komşu kılsın. Allah Azze ve Celle'den beni ve sizleri bizim hesabımızı kolay kıldığı, bize güzellikle mahiret ile muamele ettiği, kerem sahibi sıfatıyla kerem ile muamele ettiği, hesabını kolaylaştırdı. ahiret yurtu cenneti hak eden cehennemden koruduğu bir an yapmasını istiyorum. Amin. <gülüyor> Fâneke Allahümme ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa hânt. Estağfurullah ve etûbilek. Ve sallallahu ala rasuluna Muhammed. Âkırı davana. Elhamdülillâh ve rablilâlemin.